Ya Erham Errahimin Amin Evet birkaç dersler dilin afetlerini istiyorduk. Dilin kötü hasadı. Kıyamet gününde önümüze çıkacak olan kötü hasadı ve kötü olan sıfatları tanımaya çalışıyorduk. 15. sıfat dilin afetlerinden sayılan hem de en kötü afetlerinden sayılan 15. sıfat da Yalan söylemektir. Yalan söylemek dilin en kötü afetlerinden bir tanesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda mümin cimri olabilir. Mümin korkak olabilir ama mümin yalancı olamaz buyuruyor. Bu kadar önemli olan bir haslettir. Yine bu konuda aleyhissalatü selam aleykum bis sudkhi. size Doğruluğu emrediyorum, doğru olunuz. Ve inne sıtka yehdi iler bir çünkü doğruluk iyiliğe götürür, iyiliye ulaştırır. ve inne birra yehdi iler cennet iyilikte cennete ulaştırır. Cennetteki der. Vma yzalu rjul yzdq ve ytphrs sıtqa hatta yktab عند الله ve adam sürekli doğru söyler ve sürekli doğru olanları araştırır, üzerinde durur. Ta ki Allah'ın yanında artık sıddık yani doğru olanlardan artık yazılmaya başlanır. Ve ey yakum, yalancılıktan sakının sakının. Yalan söylemeyiniz. Fe innel keziba يهdi ila'l fujur çünkü yalan facirliğe, günahkarlığa götürür. Vel fujuru يهdi ila'n nar günahkarlık da cehenneme götürür. Ve ma yazalur raculu yekzib ve yataharram kezib hatta yuktaba indallahi kezaba ve adam sürekli yalan söyleye söyleye yalan üzerinde dura dura artık Allah'ın yanında yalancılarda yazılıyor. O kişi Allah'ın yanında yalancı bir insan olarak artık yazılıyor. Böyle kıyamet gününde çağrılacak. Ey falan yalancı kur gel buraya. Bu da çok kötü bir sıfattır. Yine bu konuda Aleyhisselam ene <gülüyor> zaimun bi beytin fi vasat el cenneti limen terk el وَلَوْ كَانَ kana دِحَا Şaka dahi olsa şaka dahi olsa yalanı terk eden kişiye cennetin tam ortasında bir köşk verilmesine ben kefilim diyor. Cennetin tam ortasında ona bir köşk verilmesine ben kefil olurum diyor. Yalan söylemeyen mümin. Şaka dahi olsa yalan söylemeyen mümine. Artık siz tasavvur eden ecrini ve siz tasavvur eden günahını. ينبو قنضا عليه السلام آية المنافقه ثلاث المنافقه على 3 تانا إذا حدث كذب قنشته زمان يلان وإذا وعد أخلاف وعدت زمان يرينه يترمز وإذا تمّن خان امانته للذي زمان امانته ايهانته دار ينبو قنضا عليه السلام إذا كذب العبد تباعد الملك عنه ميلا من نتني ما جاء به eğer kul yalan söyleyecek olursa melek ondan bir mil uzaklaşır. Neden bir mil uzaklaşır? Çünkü ondan çok pis koku çıkar. Yalan söyleyenden çok pis kokular çıktığı için melek ondan bir mil ne yapıyor? Uzaklaşıyor. Yine bir, bu konuda aleyhisselatü vesselam selâsetun lâ yukellimuhumullâhu yevmel qiyameti ve lâ yuzekkihim ve lâ yanzur Üç sınıf insan vardır ki Allahu Teala kıyamet gününde bunlarla konuşmayacak. Yani kale almayacak. Muhatap olmayacak. Kötü oldukları için karşıma getirmeyin diyecek allah Teala. Kimdir onlar? وَلَهُمْ azabun اَلِيمٌ Bir de onlara elem verici azap vardır. Şiddetli azap vardır. Kimdir onlar? Şeyhun زَنِ Yaşlı olup da zina eden. Yaşlı olup da zina eden. Yani gençken zina ederse bu kötüdür. Cehennemlik eder insan Allah korusun. Ama yaşlıyken <gülüyor> zina ederse bu daha da kötü oluyor. Daha da kötü oluyor. Ve Melikun كَذَّبِ Bir de yalancı idareci, yalancı kral, yalancı sultan, yalancı başkan oldu mu, bu da böyle Allah'ın yüzüne bakmayacağı ve ona elem verici, azap vereceği. Yani halife dahi olsa, Müslümanların başında yalan söylerse, Allah Teala bu muamele yapacak. Ve ailun mustekbirun. Bir de müstekbir olan dilenci. Adam dilencidir, fakirdir, muhtaçtır ama havasından da geçilmez. Mütekebirdir. Büyüklük taslıyor. Bu üç sınıfa Allahu Teala ne yapacak? Bakmayacak ve onları için elem verici azap hazırlanmıştır. Yine bu konuda Aleyhisselam veylun lillezî yuhaddisu bil hadîsi bi yuhkike bihil kavm fe yekzeb veylun leh Kavmi güldürmek için yalan uyduran kişiye veyl olsun veyl olsun diyor Aleyhisselam. Milleti güldürmek için yalan uydurana adam kıssa anlatıyor ama uydurma yani kendisi oluşturmuş geçenlerde falan yere gittim. Şöyle oldu, böyle oldu. Halbuki böyle bir şey yok. Hedef ne? Etrafındaki milleti güldürmek için. Ya da görmüş olduğu olaylara abartıyla üstüne bir sürü şey ekliyor ve ne yapıyor? Bununla karşıdaki insanları güldürmek istiyor. Ona veyl olsun, veyl olsun diyor. Yine bu konuda Aresi'tas'ın innemin azamil fira en yud'a ila Bir kişinin babası Olmayan birisine kendini nizbet etmesi en büyük günahlardandır. Babası değilken kendisini falanın hizmet ediyor. Ben falanın çocuğuyum diyor. Halbuki babası değildir. Onun babası başkasıdır. Ev yuri aynayhi fil menami taraya ya da görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatır. Şöyle şöyle rüya gördüm. Halbuki böyle bir şey yok. Tamamıyla yalan. اَوْ يَقُلْ عَلَيْيَ مَا لَمْ أَقُلْ Ya da benim söylemediğim sözü söyler. Yani aleyhissalatü hakkında yalan uydurur. Bunların günahları büyüktür diyor aleyhissalatü Tabi bu normal şartlarda yalan söylemenin günahı bu kadar. Kötü, bu kadar büyük. Büyük günahlardan zaten sayılmış yalan söylemek. Bunlardan daha da büyüğü, daha da fazla olanı Allah adına yalan söylemektir. Allah korusun bu yalanların en büyüğü, günahların en büyüğü zaten kişiyi de küfre götürür. Allah adına yalan söylemek, Allah'a iftirada bulunmak, müşriklerin dediği gibi allah Teala şunu, şunu haram kılmıştır. Halbuki allah Teala haram kılmamış. Tamamıyla Allah'a iftira atıyorlar. Ve ondan bir derece düşüğü de Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yalan uydurmak da çok büyük günahlardandır. Kişiyi cehennemlik eder. Bu konuda aleyhissalatü şöyle buyurmaktadır. مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ min مِنَ nar <النَّار> Kim benim hakkımda kasıtlı olarak yalan söylerse, yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın. Kasıtlı olarak bilmeden demek ki hata ile aleyhissalatü hadisini zannederek naklederse bunda inşallah günah yok. Ama yok bildiği halde yalan uydurarak yala, ya da yalan olduğunu bildiği halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur deyip Sırf kendi görüşünü haklı, kendi mezhebini, kendi bidatini haklı göstermek için yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın diyor aleyhissalatü vesselam. Yine bu konuda inne keziben aleyye leyse ke kezibin ala ahad Bana uydurulacak olan yalan başkası hakkında uydurulacak yalan gibi değildir. ''Men kezebe aleyyye muta'ammiden fel yetebeve mekada minennar'' ''Kim bana karşı, benim hakkımda, söylemediğim konularda yaran söylerse, cehennemdeki yerine hazırlansın.'' diyor aleyhissalatü vesselam. Bu yalanla ilgili olarak İmam Gezali bazı istisnalar getiriyor. Ve İmam Nebevi de bu sözleri okuduktan sonra, bu konuda gerçekten de çok güzel, getirmiştir. Çok güzel serdetmiştir etmiştir diye İmam Nevi de onu medhediyor. Bazı istisnalar vardır diyor. Bunlar yalan kısmına girmez. Bu haram olan, günah olan kısma girmez diyor. O da diyor zaruret icap ettirdiği zaman zaruret olduğu zaman ne gibi? Mesela diyor zalim zanim bir kişi onun malını alacak. Ve malının ne kadar olduğunu ya da nerede olduğunu soruyor. O da inkar ediyor, böyle bir param yok diyor. Ya da meselen yerini söylemiyor, yalan söylüyor, zalim onun parasını almasın diye. Ya da bir sultan alır onu ve yapmış olduğu bir fahişeliği ondan böyle dinlemek ister. Sen bir fahişelik yapmışsın değil mi? Bana anlat. Burada inkar edebilir yani ben böyle bir şey yapmadım, zina etmedim, bir fahişelik yapmadım diye bu konuda inkar edebilir. Çünkü bu konuda alaysat ya da mesela hırsızlık yapmışsın değil mi itiraf et diyor. O da hayır diyor. Hırsızlık yapmadım. Söylemiyor. Yani ayıbı ortaya çıkmasın diye bu konuda caizdir. Alaysat diyor ki icten bu hadil kadirat <gülüyor> ki nehallahu anha. Allahu Teala'nın bu yasaklamış olduğu bu pisliklerden uzak durun. Zinadır, divatalıktır. işte hırsızlık da vesaire. Femen alma bir şeyin menha feli yestir bi Kim bu gibi şeylere bulaşırsa Allah'ın örtüsüyle örtünsün, yani gizlesin açığa çıkarmasın sağda solda anlatmasın ben fi tarihinde fi zamanında şöyle şöyle yapmıştım şöyle gitmiştim diye kötülüklerini yapmış olduğu haramları bu büyük günahları ne yapmasın anlatmasın Ancak şöyle istisna var kişi cahiliye hayatı yaşamıştır şi koşmuştur Hz. Ömer'in anlattığı gibi ya biz işte cahiliyede ne kadar hani e, basit, akıllı, ahmak insanlarmışız. Helvadan putlar yapardık, tapardık, sonra seferde yemeyeceğimiz bittiği zaman da o helvadan yaptığımız putları yerdik. Diye mesela zamanda yani yapmış olduğu şeyleri anlatırdı. Bazın sahabe-i kiram da cahiliyede yapmış oldukları şirkleri, o amelleri anlatırlar, aleyhissalatü da güldürürlermiş. Ya şöyle şöyle yapardık. Nasıl da cahilmişiz diye. Bu konuda bir beyis yok. Ama bir Müslüman yapmış olduğu günahları gizli tutacak, anlatmayacak. Aynı şekilde bir kişinin, bir Müslümanın kanı akıtılacaksa, malı alınacaksa, ona işte ırzına geçilecekse, hanımına el uzatılacaksa bu konuda da yalan söylemesinde bir beyis yoktur. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ın Hani hanımına yani işte eziyet olmasın, kendisine özellikle de eziyet olmasın diye o Mısır kralına yalan söylemesi gibi. Bu kimdir dediği zaman buna da tarih deniyor aslında. Tam bir yalan da değil, üstü kapalı, bu benim bacımdır demesi. Burada yani yalan söylemiş olsaydı dahi caizdi çünkü zarar gelecek bu konuda yalan söyleyebiliyor. Aynı şekilde diyor, Müslüman kardeşinin sırrını soruyorsa birisi ya sana bir sır söylemişti, bana anlat derse hayır böyle bir sır söylemedi ya da o sırrını gizleyebilir, bu konuda yalan söyleyebilir. Ya da iki kişinin arasını ıslah etmek isterse, kişi olan iki Müslüman, iki Müslüman arasını ya da iki cemaatin arasını ıslah etmek için yalan uydurabilir. Ya da hanımlarının arasını ıslah etmek için bir erkeğin iki hanımı, üç ve dört tane hanım varsa aralarını ıslah etmek için yalan uydurabilir. Onların gönüllerini almak için bu konuda yalan söylemesinde bir beys yoktur. Yani mesela her bir hanımına işte ben seni daha çok seviyorum, öbüründen daha çok seviyorum diye söyleyebilir. Halbuki gerçekten ve seni sevmeyebilir. Bu konuda yalan söylerse <gülüyor> yalan olmuyor, günah olmuyor. Aynı şekilde işte düşmanın eline düşmüşse, cafinden eline düşmüşse Müslümanların sırlarını işte kuvvetlerini ve bu konuda anlatması caizdir. Yalan söyleyebilir. Yalan o zaman olmaz bu konu. Ummu Kelsum diyor ki: "Ve lem esma'hu yurahhisu fi şey'in mimma yaqulu en illa fi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların konuşmalarında ancak üç şeyde Yalana ruhsat verdiğini duydum diyor. El-harb ve'l-islah beynin Nas ve hadithu rec'ül imrâtehu ve hadithu mer'at-i İşte savaşta yalan söylenebilir. İnsanların arasını ıslah etmek için yalan söylenebilir. Bir de erkeğin hanımına ve hanımın da erkeğe söylediği yalan da yalandan değildir. Tabi şöyle anlaşılmasın. Hanımı telefon açar. Neredesin? İşteyim. Halbuki işte değil arkadaşındadır mesela. Ve tabi ki niye gitmiştir? Bu haramdır, bu yalan kısmında sayılıyor. Ama hanımına mesela, yani ben işte en çok seni seviyorum gibi ya da işte onun gönlünü almak için elbiseyi mesela 10 milyonu almış bit pazarında <gülüyor> Diyor ki 50 milyonu aldım mesela. Ve buna benzer hanımının gönlünü almak için. Kadın da aynı şekilde kocasına karşı <gülüyor> Bu konuda <gülüyor> yalan söylemesinde bir beyis olmaz. Hocam, hanımlar yalan söylediniz anladınız ama tutamıyorsunuz. Bir sır sakalınız var. Tabii ki derler yani. Yani <gülüyor> gerçekten 50.000 üzülmesin diye Böyle de ola, evet. Böyle de tam tersi de olabiliyor. Evet, para biriktiren bir kadın ise yani. Evet dilin afetlerinden bir tanesi de Allah muhafaza en çok düştüğümüz hatalardan bir tanesi de gıybet. Allahu Talaa wa <gülüyor> la yagt bağdukun bağdan. Ayuhibu ahdukum ayyakulah ma khimeyten fakiridumu. Birbirinizin gıybetini yapmayınız. Bir Müslüman kardeşinin ölü etini yemek ister mi? Düşünün yani ölü eti. Yemeye benzetmiş. Ne kadar iğrenç bir şey. Bir, Müslüman kardeşinin etini yeme. iki bir de ölüyken yeme. Ne kadar kötü bir şey yani. Gerçekten çok, yani en iğrenç bir sıfat bu olsa gerek. Allah-u Teala bu sıfatı söylüyor ki ne yapalım? İbret alalım, kendimize çeki düzen verelim diye. Aleyhisselatü buyuruyor, Kullun muslimi alel muslimi haramun demuhu ve maluhu ve irduhu. Her bir Müslümanın diğer Müslümana kanı, malı ve ırzı yani şerefi, şerefi, onuru haram kılınmıştır. Bu konuda ona eziyet edecek olsa kul hakkına girer. Yine Aleyhisselam "Men zekara mer'an bi şey'in leysa fihi yi'ibuhu bihi habasellahu fi inar <gülüyor> cehennem." Kim Müslüman kardeşinin Müslüman kardeşini böyle ayıplı göstermek isterse, kusurunu böyle ortaya dökmek için onda olmayan bir sıfatı söylerse, halbuki Müslüman kardeşinde böyle bir sıfat yok ama sanki varmış gibi bu sıfatı söylerse Allah-u cehennemde hapseder, cehennemden çıkarmaz. yanmaya devam eder hatta yâti binefâdî mâ kâlehu fîhî ta ki o mü'min kardeşi hakkındaki uydurduğu o şeyi yani ispatlayana kadar, delilini getirene kadar cehennemde bekletin. <gülüyor> Allah korusun, düşün yani. Müslüman kardeşinde olmayan bir şeyi söylediğin zaman, nizbet ettiğin zaman cehennemde bekletiliyorsun. Haydi getir, delilini getir. Gerçekten böyle olduğuna dair kanıtla, böylece cehennemden kurtul. Kanıtlayamıyorsan bekle. Onu kanıtlayana kadar Allah korusun. Yine Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ Müslüman, Müslümanın elinden ve dilinden emin olduğu oldukları kişidir. Yani Müslümanlara diliyle ve eliyle eziyet etmeyen kişidir o kişi. Ve مَنْ هَجَرَ مَا Muhacir olan, muhacir kişi de Allah'ın haramlarını terk edendir. Buna muhacir denir. Yine bir hadis talep etti senana sormuş. Eyül Müslim'in avdar Müslümanların en faziletlisi kimdir yar Rasulullah. Kalen <gülüyor> Müslimen Müslimone min lisan yeweti Müslümanların onun elinden ve dilinden emin olduklarıdır. Eğer bir Müslüman senin hakkında yani senin hakkında işte emin olamıyorsa ya ben şimdi çekip gittikten sonra benim gıybetimi yapar bu. Ya da girdiğim meclislerde benim gıybetimi yapar. Ya da bu adam bana eziyet eder, güvenmiyorum diyorsa, bir kişinin Allah korusun İslam'ında <gülüyor> ne vardır? Sakatlık vardır, yamukluk vardır. Yine Aleyhisselam'ın hadisinde, hutbede diyor ki, يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِقَلْبِهِ ''Ey diliyle iman edif, kalbiyle iman etmeyin kişiler!'' Diliyle iman etmiş, kalbi daha iman etmemiş. La taqtabu'l Müslümanların mis yapmayınız. Ve la tattabi'u avratuhum avretlerini incelemeyiniz. Sırlarını, kusurlarını. Fe inne men tattaba avrate ahihi Allah Kim Müslüman kardeşinin avretini, gizli yönlerini araştırırsa, ortaya dökerse Allah da onun gizli yönlerini ortaya döker, onu rezil eder mün tebba Allah avretu fi Allah Allah kimin ayıplarını, kusurlarını gizliliklerini de araştırırsa onu evinin içinde dahi olsa onu rezil rüsva eder onun o sırlarını ortaya döker rezil eder onu neye mukabil mümin kardeşine karşı yaptığı harekete mukabil yine bu konuda Aleyhisselam Maiz denen sahabeyi recim zaman biliyorsunuz Maiz radıyallahu anhu bu sahabe zina etmişti. Hazreti Resulullah'a geliyor ama çok samimi bir sahabe. Ya Resulullah diyor ben zina ettim beni temizle diyor. Aleyhisselatü böyle işitince Hazreti Resulullah ondan yüz çeviriyor. Sol tarafına geçiyor. Ya Resulullah zina ettim beni temizle diyor. Aleyhisselatü selam yine Duymamış gibi yapıyor. Öbür tarafa dönüyor. Yine dönüyor. Ya Resulallah zina ettim. Dört kere böyle şahitlikte bulunuyor. Her seferde Aleyhisselatü Vesselam yüz çeviriyor. Her seferde de bir tarafa geliyor. Beni temizle ya Resulallah. En son diyor ya ma ne dediğini biliyor musun? Sen aklında bir halel var mıdır? Delilik var mı? Hayır ya Resulallah ben akıllı bir insanım. Ya maiz umulur ki be ki dokunmuşsundur. Hayır ya Resulallah. Ya umulur ki belki öpmüşsündür. Hayır ya Resulallah, zina ettin beni temizden. Sen zinanın ne demek olduğunu bilir misin ey Maiz? Evet ya Resulallah, biliyorum. Diye itiraf edince, Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, tamam götürün bunu recmedin. Çünkü evli olan bir kişiydi. İmana bakın, samimiyete bakın. Ve sahabeler götürüp onu recmediyorlar. Taşlıyorlar. Taşladıktan sonra, Sahabe arasında birisi diğerine diyor ki <gülüyor> şu adama bak ya tıpkı köpeğin recmedildiği gibi recmedildi ya. Şu köpeklere taş atılır ya. Tıpkı onlar gibi de böyle taş atıldı, recmedildi. Aleyhisselatü sözlerini işitince yürüyorlar. Oradan taşladıktan sonra geri dönüyorlar. Dönerken bir köpeğin leşini görüyorlar. Leş görüyorlar. Aleyhisselatü vesselam diyor, sen ve sen ey iki kişi, inin devenizden ve gidin şu leşten yiyin diyor. Bunlar ya Resulallah diyorlar, bu leşleri nasıl yiyeceğiz? Böyle deyince aleyhisselatü diyor ki, mâ asattumâ min ehikum ve entenû min hâdihî Sizin kardeşiniz hakkında az önceki söylediğiniz sözler bu leşi yemekten daha beterdir. Bundan tiksiniyorsunuz, değil mi yemiyorsunuz? Ama az önceki yaptığın şey bundan daha beter diyor Aleyhisselatü Vesselam. İşin artık hassasiyetini siz şey yapın, tasavvur edin. Evet. Hazreti Ömer bu konuda aleykum bi zikrillah. fe innehu ve iyyakum ve zikrun nasi fe innehu daun Size tavsiyem Allah'ı çokça anınız, zikrediniz. Çünkü o kalplerin şifasıdır. Ve insanları da zikretmeyiniz bırakın insanları konuşmayı fe innehu da'un o hastalıktır. İnsanları konuşmak hastalık, Allah'ı zikretmek nedir şifadır. Bu konuda İmam Malik diyor ki la tuksiru kelame İmam Malik İsa aleyhisselam için hakkında rivayet eder. İsa aleyhisselam şöyle buyurmuş. La tuksiru kelame bi Allah'ın zikri dışında çokça söz Sorfetmen konuşmayın. Yani konuştuğunuz hep Allah'ın zikri olsun. Neden? Çünkü feteksu kulubukum. Çünkü kalbiniz katılaşır diyor. Fe innel kalb el kasi baidun min Allah. Çünkü katı kalp, kalp Allah'tan uzaktır. Ve lakin la ve lakin ve siz bunun farkında olmasınız. Ve la tanzuru fi zunubin nasi kennekum erbabun. Sanki Rab sizmişsiniz gibi insanların ayıplarına bakmayın sanki siz cezayı vereceksiniz ha şarab sizmişsiniz gibi insanların ayıplarına bakmayın günahlarına bakmayın vanduru fi zunubikum kennekum abid siz kul ve köle olduğunuz için kendi günahlarınıza bakın fe inne mennas muftela bazıları böyle bela gönderilmiş böyle kötü hasetleri var bazıları da Allah onları korumuş ferhamu ehlel belai ve hamdullah ala'l afiya Bela sahiplerini gördünüz mü? Yani piyasadaki gördüğünüz bu kötü insanları görünce, Ya Rabbi sana hamd sanalar olsun. Beni bunlardan eylemeden, beni korudun diye Allah'a hamd et ve afiyet verdiği için de Allah'a teşekkür et. Yani o yüzden insanları böyle, insanlarla meşgul olmayın, bu şöyledir, bu böyledir, bu böyledir falan diye Yine bu konuda Aleyhisselatü hadisi diyor, etedrûne menin muflis. İflas edenin kim olduğunu bilir misiniz? Onlar da diyorlar ki ya Resulullah bizim, bizdeki iflas eden kişi parası olmayandır. Aleyhisselatü Vesselam, hayır diyor, ümmetinden iflas edenler kıyamet gününde gelir. Yanında namaz ile, oruç ile, zekat ile, yani güzel amellerle beraber gelir. Ancak bu adam şunu Şuna küfretmiş, buna vurmuş, buna iftira atmış, bunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş. Sonra her bir kişiye kul hak olduğu için onun sevaplarından alınır, alınır, ona, onlara verilir. Ta ki sevapları ne yapar? Biter. Bittikten sonra eğer daha hakları varsa bu sefer onların günahlarından alınır. Sonra da bunun üzerine yüklenir, yüklenir. En son adam iflas ettikten sonra sevap kalmamış, günahlar bir, bir hayli fazlalaşmış. Sonra o kişi alınır ve cehenneme fırlatılır. <gülüyor> evet. Allah korusun bu kadar kötü bir şeydir gıybet. <gülüyor> gıybet nedir? Herkesin bildiği gibi gıybet, Müslüman kardeşinin duymasını istemediği şeyleri onun hakkında söylemendir. Ve gıybetin çeşitleri vardır. Bir bedeninde yani onun gıybetini yapman, Mesela diyorsun ki şaşıdır bu adam, topaldır. İşte şöyle saçları bilmem nedir falan gibi yani bedenindeki var olan bir kusurunu söylersin. Bu gıybettir. Ya da nesebini, yani soyunu, ya işte o e, fasığın oğludur. Şerefsiz bir adamın oğludur. Bilmem ne yani babasıyla onu ayıplıyorsun. Bu da gıybettir. Ya da ahlakıyla ilgili. Ya bu adam mütekebbirdir, bu adam cimridir, bu adam işte korkaktır gibi ya da diniyle ilgili olarak ya bu adam içki içendir, haindir, zalimdir, namazlarına riayet etmeyendir, zekatını vermeyendir diye böyle gıybeti oluyor ya da dünya ile ilgili olarak yani işte bu adam çok konuşan bir insandır, çok yiyen bir insandır, çok uyuyandır bunlar hepsi gıybet kısmından. Ya da elbisesiyle, ya elbisesi kirlidir, elbisesi kısadır, bilmem ne, dardır vesaire gibi. bunlar hepsi ne oluyor? Gıybet kısmına giriyor. Bu gıybet sayılmayacak olan altı tane haslet vardır. İmam Neve'yi bunları sayıyor. Bir, zulmetmiş olan kişiyi şikayet etmek istersem bu gıybet olmaz. Kadı'ya ya da sultana gidersin, ya Emirül müminin ya da ey Kadı falan adam, ...bana diyor diye şikayet ederse, ismini söylese, bunda bir beis yoktur. Ya da iki münkeri kaldırmak için gidip ismini söyleyebilirse, ...babasına gidersin, oğlunu şikayet edersin. Ya yani senin oğlun şöyle şöyle yapar. Ya da işte kimin söz hakkı varsa o kişi hakkında gidip ona beyan edersin. Ya böyle bak hatalar yapıyor, hani nasihat et gibi. Ya da gidip fetva sorarsa, caizdir... İşte gider mesela kadıya der ki mesela kadın benim kocam şöyle şöyle yapıyor caiz mi? Ya da mesela hakkım var mı gibi? Ya da gider karısını anlatır. Ya benim hanımım böyle böyle yapıyor. Hani ne ol, nasıl olacak diye Fethullah sorar. Ancak bu konuda diyorlar gizli tutarsa daha güzel olur. Gider sorar yani herhangi birinin hanımı böyle böyle yapsa ne olur? En güzeli böyledir ama yok ismi, ismiyle de bahsedecek olsa hanımın böyle yaptı diye bu da caizdir. Ya da Müslümanları şerli bir insanı, insandan korumak için, aman falana dikkat et, işte şöyle şöyle şeyleri var, şerri var, kötülüğü var, ondan yani sakın diye sendir ederse, ya da fısku ortaya döken, açıklayan birisi ise, içki içiyor, bununla da şey yapıyor, hiç çekinmeden, büyük günahları işliyor, açıktan yapıyor. Bu kişinin de kıybeti olmaz, yani o yaptığı haramı bahseden bilirsiniz, fakat başka konuları bahsedemezseniz. Yani içinde var olan başka kötü yönlerini değil. Sadece ya falan adam var ya açıktan içki içiyor ya gibi böyle yani ismiyle bahsedilebilir. Altıncısı da tarif etmek için. Yani ancak o sıfatla biliniyorsa. Mesela adam topaldır ancak böyle tanınıyor. Falan var ya Ahmet, hangi Ahmet'tan tanıyamadım hani bacağında sakatlık olan var ya veya topal olan mesela gibi. Yani bu şekilde şey yaparsa ayıplama kastıyla değil, tanıma kastıyla bu da şey olmuyor, gaybet olmuyor. Rabbim bizleri gaybetten muhafaza eylese. Evet. Velhamdülillahi Rabbil alemin.